Kargayla Tilki İçinizde karga görmeyen var mı acaba sevgili çocuklar? Kuşkusuz hepiniz görmüşsünüzdür. Sivri gagalı, kapkara bir kuştur karga. Tüyleri çok parlaktır. Ürkek bir kuştur. Çıt diye bir ses duysa pır diye uçuverir hemen. Kargaların büyük bir kusuru vardır. Hırsızlık yapmaya bayılırlar. Yeni ekilmiş tarlalardaki tohumları yerler. Çiftçileri büyük zararlara uğratırlar. Çiftçiler insan var sanıp da korksunlar, ekinleri yemesinler diye korkuluk dikerler tarlalarına. Ama bazı kargalar korkuluktan korkmazlar. Dahası onların üstüne bile konarlar. O zaman çocuklar taş atarak kaçırmaya çalışır onları. Sık sık hırsızlık yaptıkları için atları hırsız kargaya çıkmıştır. İşte böyle hırsız bir karga varmış. Bu hırsız karga bir gün nereden çaldıysa bir parça peynir çalmış. Çaldığı peynir parçasını gagasının arasına sıkıştırmış, uçarak gelmiş... ...bir ağaç dalının üstüne kormuş. Peyniri yemeği hazırlanmış. Tam o sırada açlıktan karnı zil çalan bir tilki dolanıyormuş orada. Peynirin kokusunu alınca ağzı sulanmış. İştahla dudaklarını şapırdatmış. Karganın tünediği dalın altına gelmiş, demiş ki... Günaydın Karga kardeş. Bugün ne kadar güzelsiniz. Tüyleriniz ne kadar parlak öyle. Eğer sesinizde tüyleriniz kadar güzelse... ...kimse boy ölçüşemez sizinle. Hırsız karga bu sözlere öyle sevinmiş... ...öyle sevinmiş ki... ...sevincinden uçacakmış neredeyse. Tilki karganın sevindiğini görünce... ...devam etmiş. Lütfen bir şarkı söyler misiniz bana? Sesiniz de kendiniz kadar güzelse... ...bu ormana kral olursunuz siz. Karga tünediği yerde... ...dimdik durmuş. Sesinin güzelliğini göstermek üzere... ...şarkı söylemeye hazırlanmış. Aa! ...diye koskocaman açmış gagasını. Gak der de gagasındaki peyniri yere düşürüvermiş. Kurnaz tilki bunu bekliyormuş zaten. Hemen peynirin üstüne atılmış... ...göz açıp kapı yana dek yutuvermiş peyniri. Sonra da aptal aptal kendisine bakmakta olan kargaya dönmüş. Sana verdiğim bu dersi hiç unutma. Sen sen ol bir daha her yüze güleni... ...güzel sözler söyleyeni dost sanma. ...dalkavuklar aptallara güzel sözler söyler... ...böylece onların sırtından geçinirler. Verdiğim bu derse karşılık... ...yitirdiğim peyniri çok görme bana. Bu derse değer doğrusu. Demiş...